Eğitimde değişmesi gereken zihniyet evet. e, diyoruz. E, Nora Tataryan, e, Sözlü Tarih Atölyesi yürütüyordu. E, Ermeni Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenleniyordu. 12 kişiyle görüştü. Eğitim sistemi çarpık e, durumu. Bu bir kitaba dönüştü. Biz o konuya daha gelmedik. Gelmedik, evet. Kendisi Kanada'da yaşıyor. Ben görüştüm dün. E, nasıl aktarabiliriz diye düşündük. E, ve onun onla bir telefon görüşmesi yaptık ses kaydı aldık onu şimdi dinleyeceğiz kendisi anlatsın ben anlatmayayım çok güzel evet dinliyorum. biz o konuyu daha görmedik Ermeni Kültür Derneği'nde yapılan sözlü tarih röportajesinde gerçekleştiren görüşmelerden bir seçki aslında Konu eğitim sistemi. Bu konuyu seçtik çünkü Türkiye'deki eğitim sistemi adı üzerinde milli eğitim sistemi olduğu için belli bir norm yaratmak üzerine kurulu. Bu norm da Türk, Sünni, Müslüman ve erkek bir norm ve haliyle belli bir zihniyet oluşturmak üzerine kurulu ve bu zihniyet belirli grupları ve kişileri dışlayan bir zihniyet hepimizin bildiği gibi. Bizim yaptığımız görüşmeler de eğitim sisteminde aksayan şeyleri kişilerin kendi ağzından duymamızı sağlayan bir arşiv çalışması aslında. Niyetimiz bu, buydu bu yola çıkarken. Bu kitap bu arşiv çalışmasından ancak bir başlangıcı olabilir tabii. Bunları duymak önemli bence çünkü daha bugün demokratikleşme paketi olarak bize sunulan değişikliklerde dahi bu sorunlardan çoğunu açıkça görebiliyoruz. Zaten adından da belli olacağı üzere işte dediğim gibi milli eğitim sistemi dolayısıyla değiştirilmesi gereken şey sadece müfredat değil aynı zamanda bir zihniyet de. Yani bu herkes için değişik ve özelleşmiş şekillerde işliyor, işlediğini görüyoruz bu sistemin. Mesela Ermenilerin ana dilde eğitim hakları var ama Ermeni tarih okutma izinleri yok. Tarih, vatandaşlık gibi dersler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanan öğretmenlerce veriliyor. Müdür yardımcısı yer, diye bir denetim mekanizması var. Kürtler ise senelerdir temel haklar olan ana dilde eğitim için ...mücadele veriyorlar ve sonuç olarak bir lütuf gibi özel okullarda Kürtçe eğitim verilebilir kararı çıkıyor falan... Yani müfredat zaten genel olarak belli kişi ve gruplara yönelik nefret dahi oluşturacak şekilde hazırlanmış bir içeriğe sahip. Yani bu noktada çoğulcu ve kapsayıcı bir eğitimin tek fırsatı öğretmenlerin inisiyatifine ve o müfredatı ne kadar aksatabildiklerine bakıyor. Bu nedenle de yani devletin bu konuda köklü değişikliklere gitmesi gerek ama bunun yanı sıra kişilerin kendi ağzından nelerin aksadığını duymayı da önemli buluyorum. Biz o konuyu görmedik de böyle bir çabanın ürünü diyebilirim. Radyo Agos.